Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Özdeş. Merhabalar Güven Bey. Merhaba, günaydın İksan. Evet, bugün yine bir konuğumuz var herhalde. Evet, Acı Ağrı serisine devam ediyoruz. Bugün e, konuğumuz, herkesin yakından tanıdığı bir isim Profesör Hakan Gürvit. Yaklaşık 10 senedir e, pek çok konuda danıştığımız, açık bilincin en e, kıdemli e, danışman, uzman yorumcusu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda profesör bildiğiniz üzere Açık Şemsiye Programı'nda yapımcısı aynı zamanda. Hakan merhaba hoş geldin. Merhaba Güven. Aa, merhaba İksen Özdeş. Merhaba Ferhat Şimdi bu acı ağrı konusunda bir sürü şeyi e, konuştuk aslında fakat konuşmadığımız ilginç birkaç nokta daha kaldı. Onları seninle konuşalım e, istiyorum. Bunlardan bir tanesi ağrı asembolisi denen ilk başta insana yok böyle bir şey olamaz filan dedirten türde aslında bir semptomlar bütünü. Bir de bunun yanı sıra vakit olursa belki cerrahi müdahalelerle işte acı ve ağrıya ne şekilde müdahale edilebileceği konusunda da nöroşirurgik yöntemlerden de bahsederiz. Ama istersen bu ağrı asembolisi nedir bundan başlayalım. Olur. Olur. Yani evet saydan e, tuhaf bir şey. Yani ben bir davranış uyum ya da yeni ismiyle kognitif nörolog da e, deniyor daha genç meslektaşların e, bizim disipline. Yani onun kurucu babası Norman Geschwind. hani... Kurucu makalelerde 1965 dersek biz koneksiyon sendromları hayvanla insanlarda beyindeki bu 260 sayfalık kitap büyüklüğündeki makaleler orada ağrı asembolisi geçer. Ben de ilk orada işittim ama hani ne miyim ben 1990'dan beri davranışlar oluyum 32 yıldır diye söyleyebilirim. Bir tane ağrı asembolik hasta gördüm mü? Hayır. Ama tuhaf ve çok kışkırtıcı, enteresan bir şey gerçekten. Bu insanlar ağrı verici uyaranları hissederler. Fakat onlara göstermeleri gereken e, emosyona tepkiyi göstermezler. E peki hani senin e, bu dizinin başından beri olan e, sorgulamanı anlıyorum. Ağrı ve acı. E, Niye var? Muhtemelen sağ kalım için, var kalım için bir bir biyolojik defans mekanizması bu. Bütün organizmaların diyebilirim herhalde, işte bir, bir biçimde beden entegretilerini, beden bütünselliğini korumak için davranmaya teşvik eden bir şey. Fakat Hani Homo sapiens dışındaki türlere bu nasıl aktarılır? Hayvanlarda gösterilmiş midir? Öyle. Geshe monografisinin ilk 130 sayfası neredeyse tamamen primatlara ayrılmıştır. İkinci 130 sayfası insanlara diskonneksiyon sendromlarının e, ARAS endorisi de bir diskoneksiyon sendromu olarak ifade edildi. Ne demek yani? E, beyinde e, aslında Zihinsel işlevsellik, Geçfint öncesinde düşünüldüğü gibi bir takım merkezlerde temsil edilmez. Fakat bir takım asgari ağlar vardır ee, zihinsel işlevselliğimizi sürdürecek. Yani beyindeki A coğrafyası B coğrafyasıyla X bağlantısı ile bağlantılıdır. E, A'nın ve B'nin hasarlanmasından bağımsız olarak X'in kopması A ve B arasında bir diskoneksiyon, bir bağlantı kopukluğu yaratacaktır. ağrı asembolisinin ilk tasavvuru da aslında ağrının algılandığı primer dokunma korteksiyle somatosensoryal korteks diyelim hadi buna e, tıp dilinde e, ağrının anlamlandırıldığı, ona bir afektif te tepki verildiği limbik sistem arasındaki bir bağlantı kopukluğudur. Burada araya girmek ister misin? Devam edeyim mi? Evet. Yani şöyle anlıyorum. Şimdi A ile B arasında bir bağ olduğu müddetçe her A olduğunda B de devam ediyor. Mesela evet. acı ağrı konusunda işte elimi kestim e hı hı. E orada bir yani ne olduğunu biliyorum. Mesela işte evet. elimin yanmadı, ama kesildiğini biliyorum filan. Evet. Bir de ama hoşuma gitmiyor yani canım acıyor. A ile B birbirini hep izleyen şeyler ve ben bunlar sanki her zaman bir arada olurlar gibi düşünüyorum ama. Evet değil mi? Peki aslında bir oldu halde bir olmayabiliyor diyorsun. Evet tam tam da öyle. Bunun bir algısı gerekiyor. E, bu algı aslında. E, işte ne, ne bileyim bütün felsefi implikasyonlarıyla aslında bir motivasyon yaratıyor. Bedensel bütünlüğümüzü koruma. Algı, e, ağrı algısı öyle bir sinyal ki bir tehdit var bedensel bütünlüğümüze. Elimiz yanıyor. Evet. Derhal elimizi çekmemiz gerekir. E, dişimiz ağrıyor. Yani evvel emirde bir dişçiye girsek iyi olur gibi. Peki... Ağrı asembolüsi, Geçwin tarafından bir somatolimbik bir diskonneksiyon olarak tarif ediliyor. Yani kişiler, bu kişiler, tuhaf bir şekilde, bunun bir nahoş, tehdit edici bir bir e, uyaran olduğunu algılıyorlar çünkü primer somatosensoryal korteksleri e, salim, fakat ona vermeleri gereken Uygun cevabı vermiyorlar. O bir afektif tepki olmalı önce. Ya bu çok kötü bir şey diye hissetmeli kişi ki, sonra da söz konusu durumdan kaçınsın. Ne demek yani? Ya işte akut ağrı kaynağından parmağını çeksin. İşte neresine ağrı ağrıyorsa onu çeksin. Ya da ne bileyim ben? Bu bir kronik ağrıysa onarılması için gerekli davranışı düzendesin, dişçiye gitsin, dizi ağrıyorsa, ortopediste gitsin e, gibi. Evet, yani biz önceki programlarda mesela doğuştan acıya veya ağrıya <gülüyor> duyarlı olan insanlardan bahsetmiştik. O bambaşka bir şey. Orada hiçbir şey hissetmiyorlar. Burada halbuki bu kişi eli kesildiyse elinin kesildiğini biliyor. İşte eli yandıysa elinin yandığını biliyor. Nasıl bir evet. uyaran vücudunda nasıl bir hasar olduğunu biliyor. Fakat hiç önemli değil diyor ve hiç üstünde bile durmuyor çünkü rahatsız etmiyor kendisini. Ağrı asembolisi böyle bir şey diye anlıyorum yani anlamasını güç kılan hayal etmesini bile güç kılan şeyde biraz bu çünkü nasıl olur da elin kesildi canın acıyor ama hiç dert etmiyorum diyorsun bu nasıl olabilir diye insan pek kolay kolay anlayamıyor doğrusu. Evet evet yani. Aynen bu um, hani az seboli sembolik e, sembolizm bir tek insanları özgü dersek Muhtemelen e, homo sapyası e özgü dilleştirilmiş bir afet gibi mi düşünelim bunu mesela um, ikinci vakalardan biri Aslında geçvinten önce 1928'de ilk kez tam e, İki tane Alman ifade eder. E, ARA AR sembolüsünü Schilderg 5'ten gel. Daha sonra çok hoş Amerikalılar. Rubens ve Friedman. Evet. Öyle bir öyle bir vakaları var ki e, yani o o zamanlarda da üstelik de şeyi e, düşünüyor insan. Hastalara yapılabilecek tırnak içindeki testleri. Yahu e, bildirdikleri vakalarına resmen işkence ediyorlar. 70 yaşında bir kadıncağız iki tane inme geçirmiş üst üste e, hastanede. E, güzel. Hani e, a, ağrı ısı duygusunu birlikte iğne batırarak e, test ederiz. Aa, i̇ğne batınca e, kadıncağız diyor iğne batıyor. Ama e, hani ağrı asembolik olmayan bir birey gibi elini çekmiyor. Tam tersine uzatıyor bile. Ee, bu, bir, bu bir mazoistik davranış mı? Hayır. Ama işte bunu bir nahoş bir şey olarak algılamıyor. Künt bir, parmağına künt bir dokunmayla ağrılı bir dokunmayı, yani bir iğnenin dokunmasını birbirinden ayırt edebiliyor. Hani giderek artık ne diyeyim e, enteresan bir makale. E, oku sen de gör güven. Böyle bir, bir, neredeyse bir progresif işkence başlıyor. Kadını elini son derece sıcak suyun içine ya da buz gibi bir suyun içine e, sokuyorlar kadın. Bu çok sıcak diyor fakat eli orada duruyor. Evet. Bu çok soğuk diyor eli orada duruyor. Bir kibrit yaklaştırıyorlar. Parmaklarını yakıyorlar resmen. Yani yaktık yahu diye söylüyor adam makalenin. E, elini çekmiyor buna, buna karşılık. Kadına Tokat atarmış gibi bir jest yapıyor muayene Hiçbir şey yapmıyor bunun karşılığında. Eh. Ama enteresandır o vaka. Orijinal vaka. Şeyine tersine. Bana bak hanım. Şimdi sana öyle bir tokat atacağım ki. Şimdi seni öyle bir çimdikleyeceğim ki. Cümlelerini. Bana bak beyefendi. Bana bir tokat atarsan ben de sana bir tokat atarım. De cevap veriyor. <gülüyor> evet. Bu o, Almanların orijinal makalesine bakarsan onlar bu işitsel tehditlere de cevap vermeyen iki tane e, vaka söylüyorlar. E ee, Geschwind, Geschwind 1965'te şaşırmış durumda aslında. İşte klasik diskonneksiyon nedir? Belli bir duysal modalite ile belli bir e, kognitif yorumlama burada emasyonel yorumlama tabii ki arasındaki bağlantı kopukluğu diğer açılardan salim kalmış olması lazım. Yani görsel tehdide de işitsel tehdide de e, bu hastaların cevap vermesi lazım. Ama evet. e, işte orijinal hastalar olan işte ne bileyim ben e, şeyle e, Schilder'le gelin e, hastaları hiçbir şekilde eee Hiçbir tehdide cevap vermedikleri gibi bir tane hastaları çok enteresan hastaneden çıkıyor hastanenin karşısındaki sokaktan karşıdan karşıya geçerken o kadar kayıtsız ki koskocaman bir kamyon geliyor daha bir 500 metre öteden işte korna çalmaya başlıyor yahu çekil şu yolun üzerinden diye adam aldırışsız hiç umurumda değil. Koca kamyon geliyor, ben ezileceğim e, birazdan diye. Evet. Şimdi dolayısıyla aslına bakarsan, ara sembolisi klasik bir modalite spesifik, yani tek bir duyuya özgü bir e, bir işleme güçlüğü değil besbelli. E, Hani onun için çok ciddi felsefi si si si si si implikasyonları, gönderileri e, var. Hani e, işte bunu e, bu konuşmayı yapayım derken biraz daha kavrayayım diye sağdan soldan aradım. Yine yeterince kavradığımı söyleyemeyeceğim ama öyle ki sanki e kişinin a beden bütünlüğünü koruması kaygısı işte bir var var kalımsal bir bir, bir bir bir içgüdü olmalı. Hani şimdiye kadar bildirilmiş olan ağrı asembolikler de bunu kısmen ya da bütünlükle e, kaybetmiş kişiler. Yani sanki e, beden bütünlükleri umurlarında değil ki. Görüyorum ki son yıllarda Avustralyalı filozoflar çok ilgilenmişler bu işte. Bunu bir, bir, bir tür depersonalizasyon olarak ifade ed ediyorlar. Yani bedene bir şey oluyor ama o benim bedenim değil gibi bir algı. Evet ben bu ağrı sembolisi, e, asembolisi hakkında okuduğum ilk yazı Henry Beecher diye bir anestezist adamın Yazısıydı. Bu böyle otuzlu yaşlardayken Amerikalı bir adam ikinci dünya savaşında işte cepheye gidiyor orada doktorluk yapıyor filan orada bir takım beyin hasarlı insanlar böyle bir disosyasyon olduğunu keşfediyor işte bunun hakkında yazıyor filan. Yani burada bir kayıtsızlık var gibi geliyor ve evet. eğer acı ve ağır... Kayıtsızlık doğru laf. Eziyetin kaynağı ise yani sürekli bir tarafımız ağrıyor ve bunun eziyetiyle ızdırabını yaşıyoruz filan. Bu insanlar eziyet çekmiyorlar, bunun ızdırabını duymuyorlar fakat vücutlarına bir şey olduğunun farkındalar ve hatta sorduğun zaman elin yandı mı yoksa iğne mi battı yoksa işte ne bileyim elektrik şokuna mı tabi tutuldun falan bunları da ayırt edebiliyorlar. Bu tabii evet. çok açık gözüküyor yani. Yani ee, nasıl olur da kayıtsız kalır bir insan acıya ya da ağrıya hissettiği halde, bir şey hissettiği halde. Hatta canın acıyor mu dedikleri zaman e, benim bu makalelerden okudum. Evet acıyor ama hiç önemsemiyorum. Önemli değil filan e, dedikleri evet. de söyleniyor. E, burada tabii nasıl bir sorgulama yapıldığından falan emin değilim. Yani senin bir hastan olsa ben kendisiyle konuşmayı çok isterdim. Oradan da şunu sorayım. Bu tür hastalar niye bu kadar nadir? Yani sen mesela hiç işte yıllardır böyle bir hasta karşıma çıkmadı dedin. Bu disosyasyonu sağlayan e, kopukluk e, çok nadir olan bir kopukluk mu? E, herhalde öyle bir sebebi olsa gerek. Yani e, bir kere öyle görünüyor. Sahiden işte insula başlıca e, burada sorumlu gösterilen şey hani Insula bir nasıl diyeyim bir paralimbik bir yapıdır, bir geçiş korteksidir. En ilkel limbik kortekslerle en gelişkin neokorteks arasında bir köprüdür aslında. Ne diyeyim işte bir çok eski atalarımızla mesela dinozorlarla da da da bu paralimbik korteksler vardı ama neokorteks yok. Neokorteks işte memelilerle birlikte. Ortaya çıktı. Altı tabakalı en gelişkin e, korteks tipi. İnsüla bunlardan biri. E peki yani insüla din, dinozorlarda ne yapıyorsa yüksek gelişmiş memelilerde primatlarda da tamamen aynı işi yapmıyor elbette. Tabii ki işte e, bunlar e, e, farklı görevler e, üstleniyorlar. İşte iki temel. Ee, Paralimbic yapı, insula ve singulat korteks bir çeşit arayüz gibi değerlendirilir ee, yüksek primatlarda, e, insanlarda da yani iç dünya ile dış dünya arasında. Yani o zaman ne yapalım insanda da introsepsyonun e, şeyi e, giriş kapısı diye düşünelim. Yani bedende Tırnak içinde ruhumuzda ne olup bitiyorsa, işte de, de, de, dış dünyada ne olup bitiyorsa ikisini uzlaştıran e, yapı e, diye düşünelim. Yani e, ne bileyim, işte eski literatür yani belki de bunu hiç konuşmamam lazım. İşte bu anteriorunu, ön tarafını ve arka tarafını e, e, birbiriyle... E, kontrast halinde tartışır. Evet, bu ön tarafı olsa gerek yani limbik sisteme daha yakın penceresi olsa gerek söz konusu durumda değişen belki de işte bu içe bakmanın interosepsiyonun da işte temel giriş kapısı olan ya. Başlıca hasar burada anlaşılan yani anterior insulada. Yani niye Yeterince görmüyoruz. Evet, bir kere çok nadir olmalı. İkincisi, ikincisi bakmayı bilmememizden olmalı. Yani bunu söylemekten hicap duyuyorum. Ama yani ne bileyim ben eminim ki önüme izole anterior insula hasarlı hasta gelmiştir de ben bakmayı ve sormayı bilememişimdir de onun için e, görememişimdir. Sayende He yani bu. 1928 yılından beri 100 yıl olacak ağrı asembolisinin tarihi. Bildirilen vaka sayısı çok az. E fakat bravo bildirenlere yani. Demek ki ne kadar inovatifmişler, ne kadar gördüklerini anlamışlar. Evet erken tarihlerde epek hastalarına eziyet etmişler detaylandırmak için gördükleri fenomeni ama bir yandan da öyle. Evet. Ben şunu da ekleyeyim sonra da bu cerrahi müdahaleler için hakkında bir iki bir şey söyle diye sözü sana vermek istiyorum. Ben bu ARS sembolisi işine merak sağladığım zaman peki burada bir disosiyasyon varsa bunun tersi de acaba oluyor mu diye merak etmiştim. Yani sensory modalite mesela hasar görmüş olsun ama afektif emosyonel modalite hasar görmemiş olsun Tek bir vakaya rastlayabildim. O da biraz tartışmalı. Yani belki aslında e, yoktur böyle bir şey de e, var gibi yazmışlardı. Emin değilim Almanya'da bir hastaneden bir hasta vakasıydı. Orada da mesela işte adamın e, koluna iğne batırıyorlar ya da işte elimi kesiyorlar falan can cıcısı bir şey yapıyorlar. E, çok rahatsız oluyor yani. Bir eziyet duyuyor aslında, acı duyduğunu söylüyor, kötü bir şey oluyor diyor fakat ne olduğunu söyleyemiyor. Yani elimi kesildi, birisi koluna iğne mi batırdı filan bu tür duygusal modelite bilgisinden eksik e, noksan. E, bu, bu da bunun tam tersi buna hemen hiç rastlanmıyor olmasının da herhalde başka bir nörolojik sebebi vardır diye düşünüyorum ama... Ee, şöyle diyeyim, sen böyle bir hastaya rastlarsan benim haberim olsun. Ben çok isterim böyle birisiyle konuşmayı. Ee, programın son kısımlarında biraz da bu ağrı acı konusunda cerrahi müdahaleler eskiden daha sık yapılıyordu, şimdi artık pek yapılmaz oldu falan. Bunlar hakkında da bir iki bir şey söylemek ister misin? Evet, evet. Yani yani kronik ağrı bir bir problem. Bu yepyeni bir Modern disiplinin doğmasına, algoloji denilen disiplinin doğmasına da e, neden oldu. İyi ki oldu. Sadece ayak kalitesini e, çok düşüren bir şey. Yani muhtemelen çağdaş yaşantı da ağrı algısını, bunun afektif yansımalarını e, işte, daha abartılı bir biçimde e, yaşantılamaya e, neden oluyor. Dolayısıyla ağrıdan kurtulmak çok önemli bir çağdaş yaşamın çok önemli bir bileşeni. Ve ağrıyla ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın çaresiz alınabiliyor sayede. Aslında şeyi söyleyeyim biliyor musun morfin aslında bir çeşit farmakolojik bir ağrı asembolisi e, yaratıyor. Yani, evet evet yani morfin... Yaşantılayan bir kişi tam bir ağrı asembolik gibi bunun ağrılı bir uyaran olduğunu algılıyor fakat bunun bir nahoş bir afekt olarak ifade etmiyor. Çeşitli ağrı cerrahisi yöntemleri var işte ne bileyim ben doğrudan omuriliğe uygulamak doğrudan ağrı tuhaf ya da somatosensoryal duyu tuhaf bir şey yani gerek e, çok daha kadim algılar olan koku olsun, tat olsun, e, ne bileyim primatlarda en gelişkin hale gelmiş olan e, görme olsun, işitmeyi de sayalım bu arada, primer kortekslere sahip, yani beyin kabuğunda e, temsil ediliyorlar. Oysa ki somatosensoryal duyunun özellikle ağrı duyusu, Beyin kabuğuna kadar çıkmıyor. Talamus'ta bitiyor. Neredeyse somatosensoryal duyu modalitesi aslında diğer duyu modalitelerinde daha kompleks, daha karmaşık işlevselliğe karşılık gelen asosiyasyon kortekslerin niteliğinde. Yani primer somatosensoryal kortekste hasarında ağrı kaybolmuyor. Ama mesela bir nesneyi avuçladık. Gözlerimizi de kapadık. Sesi varsa kulaklarımızı da kapattık. Sadece yoklayarak onun ne olduğunu söyleyeceğiz. Elimize bir anahtar verildi. Anahtar diyeceğiz. O kayboluyor. Eee evet. oysa ki ağrı duyusu ilgili somatosensorya duyu modalitesinin talamik çekirdeği hasarlandığında kayboluyor. Şimdi Peki. o da he <gülüyor> yani, ya. yani bunun bunu, bunun karşılığı işte karşı beden yarısında sahiden e, ağrı duyusunun kaybolmasıdır. Evet. E, bu bir ağrı asembolisi değildir. E, paradoksal olarak bazen Dejeran Rusi sendromu denilen tuhaf bir şey gelişir. Ta, acayip e, ağrılı bir karşı beden yarısı ağrısı başlar birdenbire. Yani K kişi iğne batırıldığını duymaz fakat o karşı beden yarısı sürekli ağrıyordur artık falan. Yani böyle bir tuhaflık. Anlaşılan bu kronik ağrı için özellikle bu nöropatik ağrılar için bu tamamen işte insanın yaşamını sakatlayan bütün konforunu bozan ağır depresyona sokan ağrılarda singulat kortekse ki bu da insula gibi bir paralimbik e, korteks, müdahale etmek, ki eskiden müdahale onu delmekti, yani hasarlamaktı. Şimdi pekala, e, bir sürekli çalışan tilden yüksek frekanslı bir stimülasyonla oranın faaliyetini susturmak yeterli bir tedavi. Evet. Kişi, kişiyi Beyin cerrağı kendi eliyle ağırı asembolik haline getiriyor bu, bu sayede. Ve yani, e, yani bana sorarsan e, son derece geçerli. E, doğru indikasyon konulduğunda e, yani son derece yüz bir e, müdahale biçimi. Evet herhalde yani son çare olarak denenen evet. bir de... Tam da, öyle, tam da işte bu intractable pain denilen tedavi edilemez ağrı denilen okay. durumlara karar vermeliyiz önce hekimler olarak. Bu intractable pain bu tedavi edilemez ağrıdır demeliyiz. Ondan sonra e, kişiye bu şansı denetmeliyiz. Peki şimdi e, burada bitirelim müsaadenle çünkü e, zamanımızda aşıyoruz. Tabii ee... tabii. Ben bir tek şeyi söyleyeyim. Bu ağrı acı serisinde üç bölüm daha kaldı. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki bu üç bölümde önce yüz nakli sırasında e, ya da yüzünden e, oluşan hayalet duyu ve hayalet ağrıyı konuşacağız. Bir başka bölümde hayvanlarda acı ve ağrıdan bahsedeceğiz. Bir başka son bitiriş bölümünde de işte bu aşk acısı, kalp ağrısı dediğimiz şeyin <gülüyor> fiziksel acıyla ne şekilde karşılaştırılabileceğinden söz edeceğiz. Ama her halükarda gelecek hafta açık gazete tatilde olacakmış. Dolayısıyla programımız yok. Bir sonraki hafta umuyoruz ki Ömer Bey'in de katılımıyla yeniden karşınızda olacağız. Bugün bize ağrı asembolisine ve cerrahi müdahaleleri anlatan Profesör Hakan Gürüt'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol Hakan. Aman efendim. Çok teşekkür ben için. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın